Kırık Zamanlar Hazırlayan ve sunanlar Sema Erbaş ve Deniz Özen Aşklar mı diyordun? Anladım. Senin incindiğin benimse yollara düştüğümdür yeniden. Aralık 1946'da Çankırı Eski Pazar'da Emine Hanım'la öğretmen Salih Telli'nin oğlu olarak dünyaya gelmiş Ahmet Telli. Hasan Oğlan ve Pazarören öğretmen okullarında okuyan şair, 4 yıl köy öğretmenliği yaptıktan sonra 1972'de Gazi Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Anadolu'nun çeşitli liselerinde ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaparken Türkiye Yazıları dergisinin yazı kurulunda bulundu. Gün batarken sula fesleyenleri. Balkonun kokusu sokağa taşsın. Sokaklar kayıp çocuklar gibi hırçındır. Ürkek ve biraz şaşkın. Sular bulutlanır, sen susarsın. Ve kent çıngıraklı bir yılan kadar zehirlidir artık sevgilin mapusken. Üselik kirli bir lekeye döner umutlar. Acılar katlanır mendil yerine. Sarışınlaşırsın. Bu kaçınca göz. Ellerin üşür, çiğ düşer çiçeklere. Beklediğin mektuplar da gelmez. Bomboş sayfalara dönerken aklın tecitteki kitabı fareler kemiriyor Ve düşlerin sonsuz bir boşluktayken bir sigara yakıyorsun tutuşuyor sular Akşamı geciktirebilirsin belki suladığın fesleğenlerle kim bilir Ama vaktin ayırdındadır şimdi kuşlar çocuklar ve mapuslar Usulca inse de kol demirleri Beni de alın götürün Bir okyanus ortasına Ya da bir sel yanına Kanat kanat yelken olup Götürün beni kuşlar Bir dalganın içine Ya da kör bir kuyuya Sevda çok uzaklarda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 Şin nefesim bitiyor yetişin bana kuşlar ya özgürlük adına ya da sevda hatrına bir dal durup ağcım söküp beni koparın bir deli orman içine bırakın beni kuşlar Sevdah çok uzaklarda, yıldızların ötesinde, bilmem nasıl yakalarım kuşular, kuşular. Ya umutlar biterse, gidemem, gidemem, gidemem.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 Hiçbir otobüs durağı kalmasın. Biz yürüyelim, kent güzelleşsin. Gürültüsüz sözcükler bulalım, yeni sevinçlere benzeyen. Biz gelince bir yağmur başlar, yüzün çizilir buğulanan camlara. Bir uzun karartma biter. Akasyalar köpürür birdenbire ve her avluda adınla anılan çiçekler sulanır akşamüstleri. Bir arkadaş evinde uğrarız, yol üstü. Bir fincan kahve içeriz. Isıtır bizi. Başını sessizce omzuma koyarsın. Güllü reyhan olur solun. Biz kalırız. Kuşlar dönüp gelir. Her balkonda bir menekşe sesi. Belki yeniden güzelleştiririz. Atları değiştirilen parkları, perdeleri hiç açılmayan evlerde ışıklar yanar. Çocuk sesleri duyulur. Tanıdık sevinçlerle dolar yeniden kendi sesini kemiren alanlar. Anası biz olalım bu sokakların ve hiç durmadan yağmur yağsın. Biz gürültüsüz sözcükler bulalım. Sarmaşıklar fısıldaşsın yine. Gidersek birlikte gideriz. Yeni sevinçler buluruz hüzne benzeyen. 12 Eylül döneminde Kurtuluş Gazetesi'nde yayımladığı Cihen Şiiri adlı yazısından ötürü yargılanan Ahmet Telli, Ceza Kanunu'nun 142. maddesinden bir buçuk yıl hüküm giydi ve 1983-84'te Ankara kapalı cezaevinde yattı. Ahmet Telli cezaevinden çıktıktan sonra hayatına yayımcılık ve öğretmenlikle devam etti. Kimdi cesaretimi kıran? Üstelik yeni serüvenlere hazırlarken kendimi. Sesimi cılız, rüzgarımı yelkensiz bulan kimdi? Ki şimdi geniş zaman kipiyle düşürüyor gölgesini anılarıma. Ama de adını bir kadına ödünç verip doruklara çekilen, Büyülü doruklara. Biz asmin dedik ona, sevgilim, kadınım. Anamdı belki ama o çoktandır 3000 bin metrenin altına inmiyor artık İçimde bir fil sezgisi kopup gitmeliyim Dağlara yazmalıyım aşkı ve ayrılıkları Asmini düşler kurmalıyım ya da birisi karşılık bulmalı canımı yakan sorulara Kim demiyorum kim olursa olsun Boynu kırılan bir oyuncaksam hırçın bir çocuğun elinde ki celladım gözlerimi de oymuştu fırlatıp atarken. Yine de özlüyorum onu. Niyetçi, tavşanlara dönerken beklediklerim. Aynı soruyu sormaktan, minör ağrılardan yoruldum. Gitmeliyim buralardan. İçimde buharlaşan civayı soluyorum artık. Yoruldum, yoruldum, yoruldum. Yoruldum gereklilik kipinde yaşamaktan. Çok yorgunum beni beklemek apta. Beni bekleme kaptan Seyir defterini Başkası yazsın Seyir defterini yas yas Tranarle I <Gülüyor> God, I'm Aşk nasıl biterse, öyle bitti bu aşkta. Uzun bir hastalık gibi. Aralıksız dinlediğim, alaturka bir fasıl gibi. Gökyüzüne bakmayı, dostlara mektup yazmayı, çiçekleri sulamayı unutmuşluğum gibi. Bitti. Bir aşk nasıl biterse, öyle bitti bu aşkta. Yürümeyi yeniden öğrenen felçli bir çocuk gibi. Sokağa çıkmalıyım şimdi ve çoktandır ihmal ettiğim dostlara yeni bir adres bırakmalıyım. Pencereleri açmalı, kitapları düzenlemeliyim. Belki bir yağmur yağar akşama doğru. Yarıda bıraktığım şiirleri tamamlarım. Aşk da bitti diyordu ya bir şair. Aşk bitti işte. Tam da öyle. Ankara'da yaşayan ve iki çocuk babası olan şairin edebiyattaki ilk çalışması 1961'de Ankara'da yayınlanan Hız gazetesinde çıktı. Daha sonra Tiyatro 74, Edebiyat 81, İmece, Varlık, Yeni Toplum, Yeni Dergi, Türk Dili, Oluşum, Dönemeç, Cumhuriyet gibi dergi ve gazetelerde yer alan şiir ve yazılarıyla tanındı. İlk kitabı olan Yangın Yılları, 1979'da basılan Ahmet Terli'nin eserleri sırasıyla Hüznün isyan olur, dövüşen anlatsın, saklı kalan, su çürüdü, belki yine gelirim, çocuksun sen, kalbim unut bu şiiridir. Bütün ayraçları kaldırdın ama unuttuğun bir şey vardı yine de. Çiçekleri sulamadın. Gökyüzü sarardı o zaman. Bulutlar kirlendi. Ve ne kadar az konuşur olduk gün boyu. Birden ayrımsadık ki ayrılık orada başlıyor. Tam da susuşların birbirine eklendiği yerde. Ezberlenecek hiçbir şey yok bu dünyada. Kirletilmemiş bir bulut bile yok artık. Böyle diyorsun her yolculuğa çıkışımda. Yaşadığın kent de sana benziyor gitgide Ne zaman dönmeyi düşünsem Yangın çıkıyor Ya da erteletiyorum biletimi son anda Uzun bir sessizlik oluyorsun dağlara baksam Karşılıksız mektuplar kadar burkuluyor kalbin Fotoğraflarımı yırtıp atıyorum tek tek Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi Eylül diyorsun Tam da orada başlıyor ayrılık Üşüyünce ağlıyorsun yalnızım dememek için. Uçaklar, gemiler, trenler çiziyorsun duvarlara. Kendine bir deniz bul artık, bir de rüzgar. Parçalanacağın bir uçurum bul bu dünyada. Tek tutkun o kenti bırakıp gelmek olmalı. Ve gelirken havaya uçurmak bindiğin otobüsü. Birden ayrımsadık ki ayrılık orada başlıyor. Tam da çiçeklerin sulanmadığı yerde. Konuşacak bir şeyler bulamıyorsak gün boyu, derim ki ayrılık gündemdedir ne yapılsa. Ve sen bütün ayraçları kaldırdığını sanmıştın. Ama unutmuşsun yine de ayrılık ayracını. <Gülüyor> den buluşu verir Kırık kalpler Anlatılmaz ama oradadır bütün dertler Gönül kırgınlıkları hayat haksızlıkları Kader yalnızlıkları çeken bütün kalpler Hayat yorgunlukları, şehir yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Kimini yakıp geçen aşklar incitmiş, kimini. Ki taşları dökecek var, doldurun kadehleri içelim beraber yılların yol. Bütün dertler Gönül kırgınlıkları, hayat haksızlıkları Kader yalnızlıkları çeken bütün kalpler Gönül durgunlukları, hayat yorgunlukları Şehir yalnızlıkları çeken bütün kalpler Kop geçer aşkların içten şey daha kötü olamaz kötü biten bir aşk sonrasından ahrazlaşırsın gölgelenir nesneler her telaş ıssızlık taşır biraz kabahatli bir çocuk gibi çıkarsın sokağa ki sokak puslu alıngan kalbinden daha tenhadır dünya tenhadır sığındın bütün kıyılar odan dağınıktır tütün kokgördür okusan da dilsizdir kitaplar bir fotoğraf düşer ansızın, cam kesiği gülüşlerdir kanayan. Pencerende solgun bir ay ışığı, mahcup bir duruşla bakarsın, susarsın. Sükut iyi gelir belki. Kendi şiirlerini en iyi yorumlayan şairlerden birisi olan Ahmet Telli'nin Kalmasın ve Kül ve Kil adlı iki şiir albümü vardır. Şairin 30 kadar şiiri bestelendi şimdiye dek ve bunlardan bazılarını... Yeni Türkü, Grup Yorum ve Selda Bağcan seslendirdi. Ahmet Telli, Hüznün İsyan Olur'la kazandığı 1980 Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülünü Metin Altıok'la paylaştı. Saklı Kalan'la 1982'de Yasko Şiir Özendirme Ödülünü Su Çürüdü adlı şiiriyle de 1982'de Nevzat Üstün Şiir Başarı Ödülünü kazandı. Şiir Antolojisinde Ataol Behramoğlu şair hakkında 1960 sonrası Toplumcu Şiirimizin ikinci kuşağında yer alan özgün bir şairdir. Birinci kuşaktan özellikle İsmet Özel'den ses tonu ve sözcük seçimi bakımından geniş ölçüde etkilenmiş olduğu gözlemleniyor. Romantik ve başkaldırıcı kişiliği onu bir yanıyla da Atilla İlhan şiirine bağlıyor. Yorumunda bulunmuştur. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı. Hepsi bu. Şu samanyolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya, onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum, kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönemeçte. Çocuksun sen, sesindeki tipiye tutulduğum. Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben Ve ne zaman birisi adres sorsa Önce silaha davranıyorum Kekemeyim En az kasabalı aşklar kadar mahcup Ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için Bir yanlışlığım bu dünyada En az senin kadar Ve sen kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa Bir daha doğmamak için doğmak diyorsun Ölümlülerin işi Bir de mutlu olanların Onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar, bırakıp gidemezler alıştıkları ne varsa. Çocuksun sen, her ayrılıkta imlası bozulan. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben ve ne zaman bir kaza olsa, hatta aşk oluyor artık, aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada. O kirlenen ütopyada. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi, göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra. Ve sen hiç büyümüyorsun. İyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şiire. Ve her mısrada esirgeyensin, bağışlayansın. Biat ediyorum. Çocuksun sen. ...ve bu dünya sana göre değil... Dan yakalar hisstirmez en zayıf anında seni ta yüreğiden yara ellerin kolların bağlan sana başında kasırgalar kapana seni tüm gücülerler Aşık olsak da sn yapacağım Sen kendi dünyan toplanda büyü olsun Geç karşılaştık Oysa hiç konuşmadan anlaştık Bazı şeyler var ki söylenmiyor Biz seninle sözleri susarak aştık İnsan acılarla kıvransa da Ve o aşkla bir daha doğsa da dünyası Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna tenhaydı düşlerim geceydi çıkıp geldim işte su ve ateş bir de gülünç yalnızlığım var sana getirebildiğim kokularını yitirmişti çünkü güller suyu dinle ateşi yak özledim demek bu parasız yatılı hüzünlerden ne kalır geriye Biraz tamil, biraz türküz, ayıptır söylemesi. İntiharsa günahtır, külliyen yasak, bilirsin. Pısırık bir ihtilal gibi getirdim sana bunları. Bir de belleyim, başıma bela, hazin ve komik üstelik. Hatırla eskiyen meydan saatini, çocukluğundur. Tayare pulları getirdim sana, evden kaçışlarımı. İstersen yok say bunları, tesbih de yapabilirsin. Beni vur saatin altında. Seni seviyorumdur bu. Şiir yazan bir adamın fotoğrafı var yanımda. Kendini ölümlü sanıyor. Onu getirdim ganimettir. Büyüdü büyülenerek, taşlayarak kovdu kabilesi onu. Suyun öte yakasında yaşadı. Sesi dediler adına. Sülfür incerdi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna. Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan. Kırılmanın sesini duydum. Ve onu getirdim sana. Unutulmaya geldim işte. Onarılmaya değil. Kov beni kabilenden. Ama bekliyorum demek bu. Ahmet Ali 1970 kuşağı olarak adlandırılan ve ülkenin siyasal, toplumsal koşullarından etkilenen bir şiir anlayışını benimseyen şairler arasında değerlendirilmiştir. Hüznün İsyan Olur'da yer alan şiirlerinde, özellikle Bedrettin Üstüne Dörtlükler'de Hilmi Yavuz ve Nazım Hikmet şiirinin belirgin bir etkisi görülür. Yangın Yılları, Hüznün İsyan Olur ve Dövüşen Anlatsı'nda, 1970'li yıllarda uzak ve yakın çağrışımlarına fazlaca yüklenilen kimi sözcükleri hüzün, isyan, sevda, yalnızlığı sık sık kullanmıştır. Şair Ahmet Telli hakkında belki de en güzel sözü okurlarından birisi söylemiş. Şiiri var eden ve boğaz düğümleyen mavi gözlü çerkezdir Ahmet Telli. kızın kocaman gözlerinde gördüm bulutların dağlara sessizce çöküşünü. Çocuksu susuşları gördüm, kırılan sevinci ve kalbimi puslu yamaçlardaki pusulara saldım. Çobanlar çoktan inmişlerdi ovaya. Bense yapayalnız bir ağacın doruklarda harelenen sularda bir yanık kokusu ve uzun boyunlu bir kızın gülümseyişi. Işık zamana bağlı. Zamansa onun kocaman gözleridir artık. Anladım. Tarih de yazılmaz. Bir aşkın sayfalarına düşmüyorsa gün. Yalnızdım. Yapraklarım dökülmüştü bir bir. Deryalara savrulup çöllere düşmüştü. Bir duman tütüyor yine hangi kent yandı? Hangi sokakta vuruldu sevgilim? Bir demet menekşe, bir avuç toprak, burkulan bir yürek miyim hep? Sesimde bir yanma, bir kekrelik, uzayıp giden bir çöl yalnızlığı. Gazeteleri okumuyorum, başım dönüyor. Sulanmamış çiçekler gibi kuruyor her şey. Her şey bir yolculuğun hüznünü taşıyor. Gidip de gelmemek üzere bütün yüzler. Puslu yamaçlarda bir çakal gölgesi, bir dağ suskunluğu yürüyor kentlere. Yenilen biz miyiz yoksa aşklar mı? Bir kızın kocaman gözlerinde görüyorum savrulan küllerini ömrümüzün. Bu kente ayrılıklar yıkacak bir gün. Biliyorum. Ölümden şikayeti yok ölüp gidenlerin. Ama bir kızın kocaman gözlerinde yangınlar çıkıyor. Acılar dehşetli kinlendiriyor beni. Kabarıp duruyor içimde kabarıp duran bir okyanus. Yurdumu arıyorum batık bir tekne değilim. Yurdumu arıyorum kızgın küller ortasında. Bir daha görüşürüz.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 Isterim. Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun Olursa bir şikayet Olursa bir şikayet Olursa bir şikayet Ölümden olsun